ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuhha ve kullu muhdesatin bid'a ve kullu bid'atin dalal ve kullu dalaletin finnar. Tefsir dersimizde 50. sure Kaf suresindeyiz. Mekke'den nazil olmuştur. 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Surenin fazileti hakkında Vasi'le bin Eska radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bana Tevrat'ın yerine Sebut-Tival yani yedi uzun sure, Zebur'un yerine Mi'un, İncil'in yerine Methani yani Fatiha suresi verildi. Hepsine ek olarak ayrıca mufassal sureler verildi. Bunu Ahmet, Talisi, Taberani, Taberi, Şuab-ı Liman'da Beyhakir rivayet etmişlerdir. Yedi uzun sureyle kastedilen Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf ve Yusuf sureleridir. Mi'un yüz civarında ayet olan surelerdir. Mufassal sureler ise Kaf suresinden itibaren Kur'an'ın sonuna kadar olan surelerdir. Unlu Hişam binti Harise radiyallahu anh'a şöyle demiştir. Kaf suresini bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından öğrendim. Zira her cuma cemaate hutbe verirken bu sureyi okurdu. Bunu Müslim sayında rivayet etmiştir. Birinci ayet Kaf, değerli Kur'an'a olsun İbn Abbas radıyallanma Kaf ve Nun harfleri Allah Teala'nın kendisiyle yemin ettiği birer yemindir ve Allah'ın isimlerindendir. El kelimesi değerli demektir demiştir. İkinci ayet: Hayır onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da o kafirler bu şaşılacak bir şeydir dediler. 3. Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı bu uzak bir dönüştür? İbn-i Zeyd dedi ki eğer onların Allah'ın kudretini ve kendilerine misal verdiği önceki kavimlerin başına gelenleri ölüleri ve ölü toprağa diriltmesini göstermesine rağmen yalanlamasına şaşıyorsan asıl şaşman gereken şey onların acaba biz toprak olduktan sonra mı biz mi yeniden yaratılacağız demeleridir. Onlar Allah Teala'nın kendilerini bir nutfeden yarattığını görmüyorlar mı? Nutfeden yaratmak toprak ve kemiklerden yaratmaktan daha büyük bir şeydir. Bunu Taberi ve İbn Bi Hatim İbn Zedd'den naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, rivayet ediyor. Allah şöyle buyurdu. Adem oğlu beni yalanladı. Halbuki onun beni yalanlaması asla kendisine yaraşmaz. Adem oğlu bana kötü konuştu, bana sövdü. Oysa bana sövmesi ona yaraşmaz. Onun beni yalanlaması benim kendisine ilk kez yarattığım gibi tekrar biriktmeyeceğimi söylemesidir. Oysa ki benim için bir şeyi sonradan diriltmek ilk kez yer atmaktan daha zor değildir. Bana kötü konuşması ise Allah kendine oğul edindi demesidir. Oysa ki ben tek ve her şeyden nustani olan, samet olan Allah'ım. Doğurmadım, doğrulmadım ve hiçbir şey bana denk olmadı. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani sonunda İhlas suresinin ayetlerine işaret ediyor burada. Bu... Sure Mekke döneminde nazil olduğu için Mekkeli müşriklerin de en büyük problemlerinden birisi yani uluhiyet tevhidinde şirk koşmalarının yanı sıra bir de ahireti öldükten sonra yeniden dirilişi inkar etmeleri en büyük problemlerinden birisiydi. Bu yüzden Mekki ayetlerde bu konu çokça dile getirilir. Yani öldükten sonra dirilmeyi inkar etmeleri eleştirilir onların. Dördüncü ayet doğrusu biz yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda saklayıp koruyan bir kitap vardır. Mücahit dedi ki yerin onlardan eksilttiği şey kemiklerdir. Yani toprakta kemiklerin çürümesidir kastedilen. Katade dedi ki yerin eksiltmesinden kastedilen ölümleridir. Zira öldükleri zaman yer onları içine alıp yemektedir. 5. Hayır hakkenlerine geldiğinde yalanladılar. Şimdi onlar her biri farklı bir tavır içinde bulunuyorlar. Katade Rahimullah, hak ile kastedilen Kur'an'dır demiştir. Fehum fi emrim meriç kavli, onlar kendilerine karışık gelen, hakkı batıldan ayıramadıkları bir durum içindeler demektir. İbn Abbas radıyallahu anh'a fi emrim meriç kavli, her bir farklı tavır içinde demektir. Mücahit ve Said bin Cübeyir Rahimullah, meriç kelimesi karışık demektir dediler. Merace'l-Bahreyni-Yel-Tekiyan Rahman suresindeki buradaki merace de bu manada yani merace kökünden gelme meric bu manada karışık. Altı, üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Mücahit Rahimullah bu ayette geçen furuç kelimesi çatlak demektir. Demiştir. Yedi, yeri de yaydık. Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çitten bitirdik. Evet. Ve evet. arda medednaha medde kökünden gelmekte. Bu Yani yeri uzattık. Katade Raymullah dedi ki, bize bildirildiğine göre şehirlerin anası Mekke'dir. Yeryüzü oradan yayılmıştır. Evet bu kafirlerin dünyanın yuvarlak olduğu, küre şeklinde olduğu iddialarını reddeden ayetlerden birisidir bu. İbn Abbas dedi ki, Kabe dünya yaratılmadan 2000 sene önce su üzerinde, dört direk üzerinde kuruldu. Sonra yeryüzü Kâbe'nin altından yayıldı, uzatılarak yayıldı. Abdullah bin Amr radıyallanma şöyle demiştir. Allah Kâbe'yi yeryüzünü yaratmadan 2000 sene önce yarattı. Dünyayı da oradan yaydı. İbn Abbas radıyallanma diğer bir rivayette behiç kelimesi güzel demektir. Yani e, evet. Onda gözalcı, içacıcı her çiftten bitirdik yer yüz üzerinde. Buradaki bir hiç kelimesi güzel demektir demiştir. Kataderaymullah ravasi kavli sarsılmaz dağlar demektir ve embet nafiha min kulli zevcin bir hiç kavli ise her çeşit güzel bitkiler demektir. Evet. Bir önceki ayette yani altıncı ayette eflemianzuru ile semai fevkahum keyfe beneynâha ve zeyyennâha. Buradaki zeyyennâha yani semanın süslenmesi, dünya semanın işte güneş, ay ve yıldızlarla süslenmesi, yani bunların hepsi dünya semanındadır. Kafirlerin iddialarının aksine işte uzayda e, değildir. Bunların hepsi dünya semanındadır. E, nitekim pek çok ayette bu husus belirtilmiştir. Yani bu Kaf suresi 6 ve 7. ayetleri Paganist kafirlerin insanların çoğunluğunu kandırdıkları, hatta Müslümanlardan bazı kimselerin de bu dalavereleri aldanarak işte dünyanın küre olduğu, döndüğü, uzayda bir top olduğu şeklindeki işte güneşin, yıldızların, bunların milyarlarca kilometre uzaklıkta uzayda yer aldığı vesaire yalanlarını reddeden ayetlerdir bunlar. Bunları Allah Azze ve Celle Bakın Mekki ayetleridir bunlar. Daha önce Fussilet suresinde de izah etmiştik bu durumu. Allah Azze ve Celle bizlere bizim görebildiğimiz, muayene edebildiğimiz, teşhis edebildiğimiz şeylerle kendi varlığına, rububiyetine ve uluhiyetine delil getiriyor bu ayetlerde. Yani işte yeryüzüne bakmazlar nasıl dümdüz kıldık. Yani biz dış aleme baktığımız zaman Fussilet suresinde mesela 53. ayetinde biz onlara afakta ve enfüste delillerimizi göstereceğiz. Ayetlerimizi göstereceğiz buyrulur. Afakta ve enfüste denmesi şu manada. Afak dış alem. Yani dış dünyada gördüklerimiz. Enfüs iç alem. Yani Allah Azze ve Celle bizleri bir fıtrat üzere yaratıyor. Vicdan yaratıyor yani doğanda. Bu vicdan şayet sonradan müdahalelerle, çevreden gelen müdahalelerle bozulmazsa Hakk'a hep mutabık bir şekilde devam eder. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan hadiste geldiği gibi her doğan fıtrat üzere doğar, İslam fıtrat üzere doğar. Sonradan onu annesi veya babası veya çevresi Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir veya Müşrikleştirir diye geçiyor. Yani dıştan müdahale olmasa, o vicdana müdahale olmasa insan tevhidi, Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabullenecek bir yapıdadır. Ve tevhidin getirdiği, tevhid davetiyle, peygamberlerin davetiyle gelen her şeye de aslında açıktır. Allah Azze ve Celle insanları bu şekilde yaratır. Müslim'in rivayet ettiği diğer bir hadiste ben kullarımı hanifler olarak yarattım fakat şeytanlar onlara geldi. İnsan ve cin şeytanları onlara geldi. Benim onlara işte helal kıldıklarımı haram saydırdılar vesaire böyle devam ediyor rivayet. Yani dıştan müdahalelerle e, stabil bir şekilde doğruya hakka uygun olan insan fıtratı bozulur. Mesela biz böyle bir memlekette doğmuşuz. Türkiye mesela. Müslüman diye geçiyor. Yani geneli Müslümandı. Şu pandemi olayına kadar zahiren Müslümandı. Pandemiden sonra kafir oldular. İşte namazları yasakladılar. Şunlar oldu, bunlar oldu ama başka bir ülkede olabilir. Kişi hangi ülkede hangi memlekette doğarsa doğsun onun fıtratı Allah'ın rububiyetini, rububiyetle birliğini algılayacak, idrak edecek bir yapıdadır. Ama çevresi mesela bir ortamda yaşadığı toplumda ne olur? Yaşadığı toplum müşrikleşmişse Hristiyanlaşmış, Yahudleşmiş veya herhangi bir şekilde küfre batıla sapmışsa veya bidat ehliyse ehli İslam olup da bidat ehli olmuşsa ne olacak? Şeytanlar onları saptırmış önceden. Bunlar da bu toplumda şöyle bir durumda karşı karşıya kalacak. Benim vicdanım bana diyor ki, bu toplum içinde bulunduğum annemin, babamın, etrafımın yaptıkları yanlış. Vicdanım bunun yanlış olduğunu söylüyor. Ama ben bunun yanlış olduğunu söyler de onlara muhalefet edersem de yalnız kalırım, tek kalırım. Dünya işlerim yolunda gitmez. Böyle bir e, Vicdani sorgulamayı geçirir. Her insan geçirir bu tip şeyleri. Burada işte Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 115. ayetinde biz e, nefislere hidayetin delillerini ulaştırmakça yani Allah Azze ve Celle bunu ulaştırıyor. Nefislerdeki bu hidayetin delilleri işte bu vicdandır. Enfüsteki deliller bu vicdanın insana seslendiğidir. Ama toplumuyla ters düşecek. Ne yapacak? İki durumdan birisi ya gerçekten iman edecek veya da çoğunluğa uyacak. Allah Azze ve Celle bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde hep çoğunluğu kınamıştır. Çoğunluğa tabi olmayı kınamıştır. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyacak olursan seni haktan saptırırlar. Enam 116. Pek çok ayette işte onların çoğu şükretmezler, çoğu iman etmezler, çoğu akletmezler, çoğu kafirlerdir. Bu şekilde çoğunluğu asla ölçü edinmemek gerektiğine dair de vahide bu vurgular gelmiştir. Ee, şeytanın demek ki insanlar saptırmakta en büyük kozu çoğunluk. Çoğunluk bu şekilde şeytanın tuzağına düşüyor. Bu çoğunluk vasıtasıyla işte vicdanıyla baş başa kalan insanda Tercihte kalıyor. Ya çoğunluğa uyacak, ya Hakk'a uyacak. Hakk'a uyarsa dünyasından feda etmek zorunda kalacak. Dünyada bazı işlerinden, bazı e, yolunda gitmeyecek problemlerle karşılaşabilecek. Bunlara katlanacak. E, bunu kabul etmediği takdirde yani bu şekilde olmazsa, yani vicdanının sesiyle hareket etmezse çoğunluğa uyacak. Eğer işte çoğunluk hidayet üzerine ise dünyada da ahirette de kurtulduk demektir. Yok eğer hidayet üzere değillerse en azından dünyada işlerim yolunda gider. Bu şekilde e, bir sapmaya gidecek. Evet bu işte vicdandaki deliller, enfüsteki delillerdir. Afaktaki delillere gelince can alıcı noktalardan birisi bu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde, yani bu ayetler gibi, işte e, kevni ayetlerden bahseder ve insanı imana çağırır. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla Şeytanın dostları da bunu çok iyi biliyor. Yani bir insanın iman etmesinin afaktaki delillerle iman etmesini önüne nasıl geçebilirim? Şimdi diyorlar ya işte nasıl niye yalan söylesin? Niye böyle yalan fotoğraflarla, videolarla falan filan insanların işte dünyanın küre olduğuna inandırmaya çalışsın. Kâiller ne falan? Bunun en temelinde paganizm paganizm dini vardır. Şeytanın dinidir yani. Paganizm dini bütün dinleri bozan şeytanın kadim dinidir. Yani Hristiyanlığı da bozan, Yahudiliği de bozan, İslam'daki bidat fırkalarını da çıkaran yine paganizmdir. Yani şeytan, iblis daha doğrusu, askerleriyle birlikte, cinlerden ve insanlardan olan askerleriyle birlikte çok yönlü çalışır. Dolayısıyla bir insanın iman etmesinin önünde en büyük davetçilerden olan Kevni ayetleri insan gözünde iptal etmek için işte bilim diyor bunun adına mesela bilim diyor ki diyor işte dünya küredir işte ay yıldızlar bunlar uzaydadır vesaire vesaire ne yapıyor normalde bir insan dış dünyaya baktığı zaman ne görecek yani biz dünyanın yuvarlak olduğuna dair bir şey görebiliyor muyuz baktığın zaman dünyanın yuvarlak olduğuna dair hiçbir belirt hiçbir alamet göremez. Şeytan telkin ediyor ama. Eskilere de telkin etmiş. Şimdi modern bir takım şeyler var. Modern e, desiseler var. Teknolojik desiseler. İşte e, görüntülerle oynama, photoshoplar yapma falan filan. E, sana işte dünyanın resmi diye veya videosu diye bir takım görüntüler şey yapıyor. Bunlarla oynuyorlar. Ay'a gittik diyor. İşte yalanları ortaya çıkıyor ama yine de birçok insan Ay'a gidildiğine inanıyor hala. Halen buna inananlar var yani. Halen çoğunluk bir de. Yani bu işin yalan, düzmece olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkarılmış olmasına rağmen halen 1969'da Ay'a gidildiğine inanan insanlar var ve bunlar çoğunluk. Yani böyle saçma bir şeye çoğunluk inanıyor. 69'un teknolojisi nerede? Kaç megabit şeyle gitmişler? 2, 2, 2. 2 megabitlik bir teknolojiyle. Şimdi cıkabayetlerden bahsediliyor, aya giden yok, uzaya giden yok. Yalan düzmeyece sürekli tezvirat yapıyorlar vesaire vesaire. Yani insanların algısıyla böyle oynuyorlar. Bundaki en büyük gaye Allah Azze ve Celle'nin kevni ayetlerini insanlarına ulaşmasını engellemektir. Allah Azze ve Celle kitabında da bu kevni ayetlere çağrı yaparak doğru itikada yönlendirir. Yani bak yeryüzüne bakmaz mısın? Nasıl dümdüz kıldık? Yani ayet böyle diyor da diyor şimdi ki insan. Ya NASA'da diyor ki dünya küredir. İşte uzaktan baktığın zaman geminin önce bacası görünür bilmem ne falan filan. Bu yalan şimdi deşifre oldu. Dürbünler çıktı falan bakıyorsun. Gemiyi halen görüyorsun. Demek ki böyle bir şey yok. Bu yalanlar bu sefer başka yeni takım teorilerle gidermeler lazım. Onu da nasıl yapıyor? Sürekli işte yeni gezegen keşfedildi, yeni bilmem ne keşfedildi, bilmem ne oldu, Mars'a girilecek falan filan. Bir yalan e, bertaraf edildikçe 10 tane yenisini üretiyor ki insanlar bir türlü kendine gelemesin. Hep şaşkın şaşkın yere yıkılsın. Bu e, taktiği sürekli uyguluyorlar. Nasıl ki bu koronada da aynı şeyi yaptılar. Yani işte virüs dediler, bilmem ne dediler, hastalık dediler. Yalanlar ortaya çıktıkça Birden çok yeni yalanlar ortaya atarak insanların iyice şapşallaşmasına e, sebep oluyorlar. Yani akletmeyen, vicdanıyla hareket etmeyen, delillerle, vahiyle hareket etmeyen insanları şapşala çevirdiler. O yüzden hayvan gibi maskeyle geziyorlar dışarıda. Hayvan gibi. Yani şeytanın köpeği. Adamlar bunu e, dergilerinde bir de kapak yapıyor. Kapak yapıyorlar. Bir o üstün güç dediklerinin elinde ipler tasması insan elinde, insanın ağzı gemli, o da köpeğini gemlemiş. Yani bu resimlerle de nasıl dalga geçtiklerinde aleni ilan ediyorlar. Buna rağmen insanlar ahl etmiyor düşünmüyor, maskeli olarak sokağa çıkıyor. Hatta bu şekilde namaz kılmaya kalkıyor. Kıldığı namaz şeytana ibadettir. Çok net bir şey söylüyorum. Allah, Allah Azze ve Celle kitabında, Bunları net bir şekilde ifade ettiği gibi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en ayrıntılı şekliyle açıklamıştır bunu. Safları ayıranlar, namazı da o mesafe koymak beddua ediyor. Bunun şeytanın arzuladığını. Mesela bırakın yani böyle mesafe koymayı normal saf tutuşunuzda böyle bir karışlık falan bile mesafe olsa buralara yani topuklar bile birleştirilmese buralara şeytanın girmek isteyeceğini bildiriyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir hadisinde ben sizin aranıza, safların arasına, hazef koyunları gibi şeytanların girdiğini görüyorum. Safları sıkılaştırın, omuzları, topukları birleştirin diye emirleri var defaatle. Ve bu işin şeytanla alakasına dikkat çekiyor. Başka bir hadiste ağızınız örtülü bir şekilde namaz kılmayın. Zira namazda ağızı örtmek şeytanın yularıdır diye ifade ediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani bu yuları bu gemi şeytan takıyor insanlara. Ha başka kılıflarda işte virüs diyor falan diyor filan diyor. Namazı yasaklatıyor sana hacca yasaklatıyor. Şu an hacca gitmek yani Allah'ın farzlarından önemli farzlarından birisi bunu iptal ettirdiler. Hacca gideceksen şeytana itaat ederek gidebilirsin. Nasıl çip taktıracaksın aşı vurduracaksın vesaire vesaire diyor şimdi. Ve maskeli olarak. Yani hiç kimse işte bu ihramda maske olur mu olmaz mı? Böyle şeylerin peşinde değil artık. İşte namazda ağzı örtmek caiz midir değil midir? Hangi mezhebin kitabına bakarsanız o sapık mezheplerde dahi hanefilik şafilik hangi mezhep olursa olsun onların kitaplarında dahi maskeyle mesafeli namazın caiz olmadığını herkes görür. Bakın din bir şey diyor. Şeytanın uydurduğu bilim dini. Bilim değil. Bilim dini. Şeytanın uydurduğu buna saintizm deniliyor. Şeytanın uydurduğu paganizmin bir kolu bilim dini. Eskiden pozitivizmdi bunun adı. Auguste Comte diye birisi uydurmuştu. O aklın onaylamadığı, akılla, hislerle onaylamadığı hiçbir şeye vahiy ne derse desin, iman etmem diyen bir anlayıştı pozitivizm. Putkafa Kemal de o pozitivizm dinindendi. Bu Türkiye Cumhuriyeti küfür devletini kuran Putkafa Kemal de o küfür dinindendi. Pozitivistti dinin yani vahyin işte akla bilime uymayan şeylerini biz kabul etmeyiz anlayışında birisiydi. Türkiye Cumhuriyeti bu minval üzere kurmuştur. Ve Diyaneti de o devletin bünyesi içerisinde bu devletin temel doktrinine aykırı olmayacak şekilde tesis etmişlerdir. Yani bir dine mi inanmak istiyorsun işte bu uydurulmuş, şeytanın uydurduğu pozitivizm dinle uygun bir dine inanacaksın başka türlü inanamaz. Namaz mı kılacaksın? Onların koyduğu kurallar çerçevesinden namaz kılabilirsin. Hac mı yapacaksın öyle vesaire vesaire. Evet. Bunları her insan şimdi sorgulamak zorunda değil mi? Allah herkese bir vicdan, sorgulayan bir vicdan yaratmış değil mi? İşte ben böyle bir toplumda doğdum. Bunlar böyle yapıyordu. Bunlar yüzünden sorun mu olacağım? Cevap A'raf suresi 172. ayetindedir. Hani Adem oğlunun işte Adem aleyhisselamın sırtından zürdiyetleri çıkarmıştı, Allah Azze ve Celle bir söz almıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Bunun neden açıkladığını Allah Azze ve Celle bu ayette şöyle ifade ediyor. İşte bizim bundan haberimiz yoktu demiyesiniz diye. Yani böyle bir benim vicdanımda böyle bir sorgulama organı duygusu yoktu. Demeyin sakın çünkü ben sizleri bu fıtratta yarattım, yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Bundan haberimiz yoktu demeyin. Yani burada bilmemek falan mazeret değil. Vicdan var herkeste. İkincisi, bir de şöyle dememeniz için diyor Allah Azze ve Celle. İşte bizden öncekiler sapıtmış, hak yoldan sapıtmış bir topluluk. Ya Rabbi, biz de onlara uyan bir e, topluluk olduk. Onların yaptıkları, onların uydurdukları yüzünden bizim mi sorma tutacaksınız? Tutacaksın. Böyle demeyesiniz diye diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu gerekçelerin hiçbirini Allah Azze ve Celle peşinden kabul etmiyor. Bilmiyordum. Haberim yoktu. Veya işte insanlar şey yapmış, bir şeyler yapmış, biz de onlara uyduk. Bunlar geçerli kabul edilen şeyler değil. Allah Azze ve Celle net bir şekilde reddediyor. İşte afaktaki ve enfüsteki deliller, Allah Azze ve Celle, bir, dış alemde sana delillerini sunmuş. Buna bak kardeşim, senin gözün, kulağın, hislerin yok mu? Düşün, tart. İki, buna yetinmemiş. Bir de senin içerisinde vicdan yerleştirmiş. Yani enfüsteki delilleri yerleştirmiş Allah Azze ve Celle. Enfüsteki ayetler var. O yüzden yani Allah seni bu delillerle donattığı için hem dış alemde hem iç alemde ben bilmiyordum. İşte insanlar bir şeyler uydurdu. Biz de inandık. Bu mazeret değil. Böyle mazeret olmaz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in e, Söz akışı içerisinde de işte bu vurgular var bu yüzden. İşte semadaki yıldızlar bunların yani semanın dünya semanın süslenmesi. Yıldızlarla ayla güneşle gezegenlerle süslenmesi. Buna vurgu yapıyor. Yeryüzünde yarattıklarıyla işte her çeşit bitkiyi bitirmesiyle vurgu yapıyor Allah Azze ve Celle. Ve bunlarla insanlardan iman etmesini istiyor. Ama bilim diye bir şey çıkarıyorlar. İşte fotosentez yapar, bitkiler şu olur, yağmur çıkar, iner şöyle olur, böyle olur. İşte doğa olayları, doğa ana falan filan seni bu kevni ayetlere iman etmek yerine işte tabiat ana, bilmem ne, başka şeylere iman etmeye zorluyor. Ta küçüklükten hepiniz okula gitmişsinizdir, hayat bilgisi diye bir ders var. Duymadınız mı bunları? Yani onlar şeytanın bilim dinini Allah'ın kitabına aykırı düşecek şekilde tezgahlamışlardır. Şeytan tezgahlamıştır bunu. Çeşitli kılıf var adı altında. Ondan sonra da işte bu kadar insan okumuş, profesör olmuş, mühendis olmuş, üniversiteler bitirmiş ama gram akıl yok. Gram akıl yok. Niye? İnsanları zombileştirdiniz. Yani bilim dini adı altında, bilim adı altında şeytanın dinine tabi kıldınız. Düşünemeyen, akledemeyen, akleden ama aklı ahirete çalışmayan, dünyaya çalışan. Bazı şeylerin farkına varıyor tabii ki bu insanlar. Akıl edemeyen derken, akıl aslında da işine gelmiyor. Bazı şeylerin farkına varıyor ama dünyevi menfaatler var burada. Prof, rütbeli adamlar bakın satın alınmış. İster din alanında prof olsun, ister tıp alanda, ister ne alanda olursa olsun. Bu sistem satın almış. Dünya Sağlık Örgütü diye bir örgüt kurmuş. Senin mesleğini para kazanarak, dünyanı yürüterek icra edebilmen onların bu dinine tamamen ram olmana bağlı. Onlara aykırı konuşursan ekmeğin kesiliyor. İşte Allah Azze ve Celle bu yüzden ayetinde Talak Suresi 2-3. ayetlerinde Kim Allah'tan korkarsa, kim Allah'tan sakınırsa ona beklemediği yerden kapılar açılır, ummadığı yerden rızıklandırılır diye bunu vaat ediyor. Bu iman eden etmeyenin farkı. İman etmeyen adam hemen peşin önüne çıkan şeylere aldanır. İşte ben e, şeytanın bu kurduğu düzene tabi olmazsam, işim yolunda gitmez, aç kalırım, susuz kalırım falan filan. Bu endişeye düşüyor. Ama Allah Azze ve Celle iman edene ve kendisinden sakınana görünmeyen bir vaadi var. Yani maddi olarak bir sebep yok ortada. Ama Allah seni rızıklandıracağını, sana kapalı görünen o kapıları açacağını vaat ediyor. İşte iman etmek böyle bir şey. Allah'a iman et, yeryüzündekileri, şeytanın kurduğu bu düzene, şeytanın kullarının çoğunlukta olduğu bu düzene biat etme. Onlara uydu olma. Sen Allah'tan kork, Allah'tan sakın ona tevekkül et, ona güven. Allah'ın kitabında bu mesaj vardır. Evet, Allah Azze ve Celle diyor ki, 5. ayette, Hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. Burada o zamanda yani Mekke müşriklerinin en büyük burada yalanladıkları mesele öldükten sonra diriliş meselesiydi. Öldükten sonra diriliş meselesiydi. Devamında ne getirdi Allah Azze ve Celle? Yani bırakın öldükten sonra dirilmeyi sizleri yoktan var etmek bize ait. Allah Azze ve Celle'ye ait. Bu daha... E, sizin gözünde daha imkansız olması gereken bir şey. Asıl şaşılacak bir şey varsa, asıl bunlardır diyor. Sonra yerin durumundan bahsediyor, kainatın yaratılmasından bahsediyor. Buna nasıl e, kazıklar gibi dağların çakıldığını, yer yüzünde çeşitli çeş bitkiler bittiğini, sonra e, devamındaki ayet, 8. ayette ifade şu: İçten yönelen her kul için, li kulli abdin munib. Allah'a yönelen her kul için tefsiraten ve zikra hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. İşte bu vicdanını köretmemiş herkes için, vicdanını şeytan uyduruluklarla köreltmemiş herkes için bu bu bir zikir, bir hatırlatmadır. Evet. Kataderaymullah tapsira kavli kulların ibret almaları için Allah'ın gösterdiği bir nimet demektir. Munib kelimesi kalbiyle Allah'a yönelen kişi demektir. Mücahid ise tapsıra kelimesi basiret demektir. Ve gökten 9. ayet. Ve gökten mübarek su indirdik. Böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. İbn Abbas radıyallanma yağmur yağdığı zaman cariyesine "Ey cariye, eğerimi hazırla, giysilerimi çıkar" der ve "Gökten mübarek bir su indirdik" ayetini okurdu. Mücahid dedi ki, biçilecek taneleriyle kastedilen buğdaydır. Katade'de biçilecek tanelerle kastelen arpa ve buğdaydır demiştir. 10- Ve tomurcukları üst üste binmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları da. İbn-i Abbas Radyalı'na bu ayetteki basikat kelimesi uzun demektir. Ee, Mücahit ve katade Talun nazit kelimesi tomurcukları üst üste binmiş demektir demiştir. 11- kullara rızık olmak üzere ve onunla ölü bir şehri dirilttik. İşte çıkışta böyledir. Çıkışla kast kabirlerden kalkış. Yani Allah insanları yeniden dirilttiği zaman, sura üflendiği zaman kabirlerden kalkış da böyle olacaktır diye. Yani kainatta yarattığı bu düzeni delil getiriyor insanların iman etmeleri için. 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semut da yalanladı. Mücahit dedi ki, Res bir kuyudur. Bu kuyunun yanında kendilerine asabur Res denilen bir kavim vardı. Et daha kayumullah dedi ki, er Res içinde Yasin sahibinin öldürüldüğü kuyudur. Yani asabı Yasin, Yasin'in arkadaşı e, bu kuyuda öldürülmüş. 13 Aat Firavun ve Lutun kardeşleri, 14 EK halkı ve Tubba kavmi de hepsi rasulleri yalanladı. Böylece benim tehdidim hak oldu. Yani onlara vadim olan azap hak oldu. Hangi sebeple? Hani dedik ya e, Allah her insanı fıtrat üzere yaratıyor. Bu fıtrat üzere yaratmasının sebebi ezelde alınan söz. Yani biz her ne kadar hatırlamasak da biz orada hepimizin ruhları söz verdi. Bensin Rabbiniz değil miyim? diye hitap ettiğinde Allah Azze ve Celle bela. Evet Rabbimizsin dediler. Dedik. Bütün ruhlar dedik. Biz doğduğumuzu hatırlamıyoruz ama orada verilen o söz gereği Allah Azze ve Celle bu temiz fıtrat üzere yaratıyor insanı. Fakat insan işte çevresinden o çoğunluktan etkilenerek ne yapıyor? Hakikatten, haktan uzaklaşıyor. Rasuller o ilk verilen sözü hatırlatmak üzere vahiyle e, uyarıyla geliyorlar. O uyarıyı dinlemiyorlar. Bu yani uyarılmalarına rağmen ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Bunun neticesi de e, Allah'ın azabı, tehdidi hak oldu. İbn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Tubbaya dil uzatmayın zira o Müslüman olmuştu. Evet. Burada Tubba'nın Müslüman olduğu geçiyor. İbn Abbas radıyallahu anh, şöyle anlatıyor. Kaba yani Kabul Ahbara Kur'an'da Allah Teala'nın Tubba kavmini zikrettiğini ancak Tubba'nın bizzat kendisinden bahsetmediğini görüyorum. Tubba kimdir diye sordum.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 Bunun için şu iki şeyden birini seç. Ya bu hükümranlığı yani bu krallığı bize bırakır, istediğine kulluk edersin. Ya da girdiğin bu yeni dini bırakır, eski dinine dönersin dediler. Bakın böyle bir teklifle bu da karşılaşıyor. O zamanlarda Yemen'de gökten inen bir ateş vardı. Şam'dan esir aldığı Yahudi alimleri Tuba'ya bu ateşi aramızda hakem kıl deyince bir gün için sözleştiler ve bu ateşi aralarında hakem kıldılar. Sözleştikleri o gün gelince Yahudi alimleri kitaplarla birlikte getirildiler. Diğer tarafta Yemenlilerin taptıkları putlar ile onların başında duranlar getirildi. Her iki tarafı da ateşe doğru yaklaştırdılar. Arkalarında da silahlı adamlar durdu.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 Tuba ölmeden önce kardeşini yerine tayin etti. Ancak kardeşi daha sonra öldürülünce Yemen halkı topluca kafir oldular. Bu Tuba'nın kıssasını böylece aktarıyor Kabul-i Ahbar. Bunu İbn-i Sakir tarihinde Hasan bir hapda rivayet etmiştir. Burada şu ifadeler yanlış anlaşılmasın. Yani o Müslüman olmuştu ifadesi. Bu İslam, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderilmezden önce, çok önce yaşanmış olay bunlar her peygamberin dini İslam'dır. Yani Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, diğer bütün peygamberlerde de İslam dinine davet etmişlerdir. Mesela İsa Aleyhisselam gönderildiği zaman İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar Müslüman olarak kalanlardır. Tabi olmayanlar Museviler, yani Yahudiler olarak kaldılar. Yani onlar İslam'dan ayrıldılar böylece. Çünkü İslam nesaslarından birisi Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman etmek, tasdik etmektir. Muhammed aleyhissalatüssamda gönderilince bu sefer Muhammed aleyhissalatüssama iman ve iman edip tabi olanlar Müslüman oldular. Tabi olmayanlar ise Nasrani veya Hristiyan dediğimiz kimseler olarak küfre küfürde kaldılar. Çünkü Allah'ın gönderdiği peygamberi yalanladılar. Yani bütün peygamberlerin dini Ta Adem beri tek dindir, İslamdır. Ee, Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinler ise Allah gönderdiği peygamberlerden bazısını yalanladıkları için e, farklı bir isimle anılmışlardır. Mücahit dedi ki ayette geçen tehdit Allah Teala'nın onları helak edeceğine dair tehdididir. İnkarlar gözünden bu tehdit gerçekleşmiş ve helak olmuşlardır. 15. İlk yaratmada biz acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar kuşku içindedirler. İbn-i Abbas Radyalama dedi ki, ayetin anlamı şöyledir. Onları ilk yaratışımız bizi ne aciz bıraktı ne de yordu. Ancak onlar ölümden sonra tekrar diriltilme konusunda şüphe içindedirler. Evet. Zamanımızda insanlar sanki işte ahirete inandıklarını söylüyorlar. Ama hayatta cereyan eden olaylara bakarsan, yani hiç öyle bir inancın tesiri gözükmüyor. Yani Şimdi herkes öleceğine inanmak zorunda. Artık ölüm inkar edilemez zaten. Ama mesele öldükten sonra diriltilme. Buna iman meselesi. Öldükten sonra diriltilince yerin ebedi olarak ya cennet ya cehennem olacak. Şimdi böyle bir şeye gerçekten iman eden bir insan dünya hayatında yani ona göre bir hayat yaşar. Eğer öyle değilse, yani her şeyi dünyadaki hayat üzerine yapıyorsa... Ölümü de bir son bulma gibi görüyor. İntihar edenlerin çoğunda da böyle bir durum vardır. Yani ölecek, her şeyden kurtulacak. Yani işte yaşarız, ölürüz, hayat bundan ibaretmiş gibi. Bu işte öldükten sonra dilişe hakikatte iman edilmediğini, sadece çoğunluk işte ahirete iman ettiğini söylediği için çoğunlukta böyle bir kanaat var. Yani ahirete iman ediyoruz, cennet var, cehennem var, tamam Çoğunluk böyle söylediği için böyle bir çoğunla muhalefet edemediğinden bu inkarını gizliyorlar. Yani burada da bir üçkağıtçılık var. Gerçekten cennete cehenneme iman eden bir insan dünya hayatını kendisini cenneti kazandıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeye göre tanzim eder. Elbette hataları kusurları olabilir ama e, hayatında temel bir kemik çizgi vardır yani iman eden bir kimsenin. Ama iman etmiyorsa her şey dünyaya göredir. Her türlü dolandırıcılığı da yapar bir kısmı mesela Mekke döneminden bahsettik ya Mekke müşriklerin çoğunluğu ahirete iman etmiyordu. Ama başka bir şey vardı. Onların toplum düzenini tutan. Haya. Bu topluma baktığın zaman hayanın da kalmadığını görüyoruz. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eski nübüvvet sözlerinden arta kalan şu söz var. Utanmadıktan sonra can ne istiyorsa yap. Hayat etmedikten sonra ne istiyorsan yap artık. Eski nübüvvet kelamındandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Cahiliye yani Mekke müşriklerindeyse durum şöyle. Mesela Ebu Süfyan Bizans kralının huzurunda, Hiraql'ın huzurunda ve Allah Resulü'nün mektubu Hiraql'e ulaşıyor. Dehiyatül kelbi getiriyor radiyallahu İslam'a davet ediyor bu mektup. Ve Hiraql Allah Resulü hakkında bilgiler soruyor Ebu Süfyan'a. Yani nasıl, savaşlar nasıl, siz mi yeniyorsunuz, o mu galip geliyor, onların sayısı giderek artıyor mu yoksa azalıyor mu? Bunun gibi sorular soruyor. Ebu Süfyan diyor ki o sıralar müşrik Ebu Süfyan. Allah Resulü'nün can düşmanlarından. Şayet diyor, e, yalandan çekinmeseydin yani toplum beni yalanla kınayacak olmasaydı orada yalan söylerdim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söyleyemedim diyor. Ahirete iman etmiyor, öldükten sonra delişe iman etmiyor bu adam. Müşrik. Ama böyle bir yalan söylemekten hayal ediyor. Hem de çok önemli siyasi bir mesele bir de bu onun için. Başka bir olay daha var hatırlarsınız. Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh'ın bir vartıya düştüğü bir mesele var. İşte akrabaları zor durumda olduğu için, müşriklerin elinden kurtarmak için ispiyonculuk yapıyor. Müşrik akrabalarına mektup gönderiyor. Allah Azze ve Celle Rasulü Vahiy ile haberdar ediyor bu durumdan Hatıb'ı yakalıyorlar onun habercisini yakalıyorlar habercisi bir kadın kadın o mektubu saç örgülerin içerisine saklamış Ali radiallahu an gönderiliyor bu şeye bu haberci mektup neredeyse çıkar diyor yoksa diyor seni soyup her tarafını aramak zorunda kalırım diyor. Kadın, müşrik kadın. Hayasından saç örgülerinin arasında mektubu çıkarıyor, veriyor. Bu müşrik. iman etmeyen, ahirete iman etmeyen bir kadın. Ama o toplumun, işte haya yargılar sebebiyle bir örtünme durumunda olan kadın. Peki şimdi iman ettiğini söyleye, ahirete iman ettiğini, İslam'a tabi olduğunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olduğunu söyleyen bir kadın bu hayayı nasıl terk edebilir? Yani Bırakın meseleyi. Yani ahirete iman konusunu geçtik. Haya ile ilgili. İnsanlardan da utanma yok artık yani. Evet. Bugün öf, okuyacağımız son ayet kaf 16. ayet. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekle olduğunda biliriz. Zira biz ona şah damarından daha yakınız. İbn Abbas radıyallahu anhu Hablil verit kavli insanın boyun damarıdır, şah damarıdır demiştir. Evet, burada şah damarından yakınız kavli, e, zatıyla değil, zatıyla semaların üstündedir ya da seman üzerinde, arşın üzerindedir Allah Azze ve Celle. Yani e, biz ona dua ettiğinde icabet ederim hadisinde geçtiği, kutsal sinsinde geçtiği gibi e, Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle kullana yakınlığıdır. Yardımıyla, desteğiyle yakınlığıdır. Onun her şeyinden haberdar olması, yani nefsinin bile vesvesesinden haberdar olmasının uygulanmasıdır. Allah azze ve celle izin verirse 17. Kaf suresi 17. ayet ile bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke bihamdik ve eşedenle ilahill ente ve ve estağfiruke